413, numaralı konu, Hazreti Hamza'nın öldürülmesi ve daha sonra da cesedinin kesilip biçilmesi, evet, Caffır bin Amr bin Ümeyye Eddamri şöyle anlatıyor, Muaviye devrinde Abdullah bin Adi bin el ile birlikte Vahşi'nin yanına gitmek üzere Humus'a doğru yola çıktık, oraya vardığımızda Vahşi'yi bularak ona, biz uzak yerlerden Hazreti Hamza'yı nasıl öldürdüğünü öğrenmek için geldik, bize anlatır mısın, dedik, o da, hadiseyi benden soran Hz. Peygamber'e nasıl anlatmışsam size de aynen anlatacağım, dedi ve şunları söyledi, ben o zamanlar Cübeyr bin Mut'ımın kölesiydim, onun amcası Tuayme bin Adi'yi, Bedir'de öldürülenler arasındaydı, Kureyşliler Uhut'a çıkarlarken efendim Cübeyr bana, bu savaşta amcam Tuayme bin Adi'ye karşılık olmak üzere Muhammed'in amcası Hamza'yı öldürecek olursan seni azat edeceğim, dedi, bunun üzerine ben de orduyla birlikte yola çıktım, Habeşli olduğum için her Habeşli gibi çok iyi mızrak kullanırdım, attığım mızrak hemen hemen hiç Şaşmazdı. Kureyşlilerle Müslümanlar savaşa tutuştuklarında ben de Hamza'yı bulmak için dolaşmaya başladım, nihayet onu savaşın tam orta yerinde buldum, önünde hiç kimse duramıyordu, sanki kükremiş bir deveydi, kılıcıyla önüne geleni bir çip geçiyordu, Allah'a yemin ederim ki, o sırada ben onu öldürmek için fırsat kolluyordum, bir taşın arkasına gizlenmiş, gözlerimi ondan ayırmıyordum, bu şekilde hem kendimi ondan korumuş oluyor ve hem de bana yaklaşmasını bekliyordum, bu sırada onun karşısına ben davranmadan önce Siba bin Uzza çıktı, Hazreti Hamza onu gördüğünde, ey kadın sünnetçisinin oğlu, gel bakalım, dedi, sonra ona öyle bir darbe indirdik ki onun başının gövdesinden ayrıldığını fark edemedim bile, ben de daha fazla beklemeksizin elimdeki mızrağı fırlattım, mızrak hedefini bulmuş, Hazreti Hamza'nın göbek ile avret mahalle arasından girerek uylukları arasından çıkmıştı, bu haliyle bile bana doğru atılmak istediyse de başaramadı, düştü, ölünceye kadar da yanına varmaya cesaret edemedim, sonra da vardım, mızrağımı saplandığı yerden çıkararak Kureyş'in ordugahına döndüm, zaten benim Hamza'yı öldürmekten başka bir gayem de yoktu, onu da azat edilebilmek için öldürmüştüm, Mekke'ye döndüğümde efendim beni serbest bıraktı, Hazreti Peygamber, in Mekke'yi fethedişine kadar da orada oturdum, Mekke'nin fethi sırasında Taif'e kaçtım ve bir müddet de orada kaldım, nihayet Taif heyeti Müslüman olmak üzere Hazreti Peygamber'e gittiklerinde benim için her şeyin bitmiş olduğu Düşündüm, yeryüzü bana dar gelmeye başlamıştı, kendi kendime, Şam'a veya Yemen'e, ya da başka bir memlekete mi kaçsam, ne yapsam, diye düşünüyordum, benim bu üzüntülü halimi gören birisi, azap sıca düşündüğün şeye bak, nedir bu telaş, Allah'a yemin ederim ki Muhammed şehadet getirip dinine giren hiç kimseyi öldürmez, dedi, adamın bu sözlerini işittiğimde hemen yola çıkarak Medine'ye vardım ve Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktım, onun tam karşısında ayakta durarak şehadet getirdi bunun üzerine bana, sen vahşi misin, dediler, ben de, evet, ey Allah'ın Resulü, ben vahşiyim, dedim, şöyle otur da Hamza'yı nasıl öldürdüğünü bana anlat bakalım, buyurdular, oturup, şu size anlattıklarımı Hazreti Peygamber'e de anlattım, bunun üzerine, azap olun asıca, git, elinden geldiğince bana görünmemeye çalış, seni görmek istemiyorum, buyurdular, bundan sonra vefatına kadar nerede olursa olsun beni görmemesi için hep Hazreti Peygamber'in arkasında dururdum, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanlarla birlikte, Yemam emiri olup da peygamberliğini ilan etmiş olan Müseylemetül Kezzab'la yapılan savaşa katıldım, çıkarken Hazreti Hamza'yı öldürdüğüm mızrağı da beraberime aldım, onlarla karşılaştığımızda Müseylemenin elinde kılıç ayakta durmakta olduğunu gördüm, kendisini tanımıyordum, mızrağımı ona fırlatmak için hazırlandım, bu sırada Ensardan birisi de onu öldürmeye çalışıyordu, ben bir fırsatını bulup mızrağımı ona doğru fırlattım, mızrak hedefini bulmuş, onun vücudu vücuduna saplanmıştı, bunun üzerine ensardan olan o kişi de saldırarak kılıcıyla onun kafasına bir darbe indirdi, onu hangimizin öldürdüğünü ancak Rabbim bilir, eğer onu ben öldürmüşsem Hazreti Peygamber'den sonra insanların en hayırlısını öldürmüş olduğum gibi, onların en şerlisini de ben öldürmüş olurum, Uhud gününde Müslümanlarla Kureyşliler karşı karşıya geldiklerinde Siba, ve, Abdil Uzza çıkarak, içinizden kim benimle çarpışacak, diye meydan okudu, onun karşısına Hamza bin Abdülmuttal, Dikilerek, ey Siba, ey kadın sünnetçisi Ümmü Enmar'ın oğlu, sen Allah ve Rasulüne karşı mı geliyorsun, dedi ve ona öyle bir hamle yaptı ki, Siba sanki dünyaya hiç gelmemiş gibi oldu.